Geçen bölümün özeti... 12. bölüm... Nalan'ın üvey annesi Tefrika Hanım'la karşı konan üvey oğlu Taci Efendi'nin hain planları tutmuş... ...ve Nalan zavallı telatı terk edip Taci Efendi ile nişanlanmayı kabul etmişti. Aradan uzun yıllar geçti. Nalan'ın üvey babası Çift Paşa çok hastadır ve hasta yatağında ölümü beklemektedir. Çift Paşa'nın ölümünü dört gözle bekleyip mirasına konmak isteyen üvey karısı Tefrika Hanım... Konaktaki bütün yatakları bozuk diye kasten tamirata göndermiş ve koskoca konakta çiftasıki paşa'ya kala kala iki yatak kalmıştır. Biri hasta yatağı, ise ölüm döşeyidir. Bu kadar ölüm ve hastalığın içinde gelin de yaşayın dinleyiciler. O gün bütün konak halkı hasta yatağında ölüm bekleyen çiftasıki paşanın başucunda toplanmış, ağlaşıyorlardır <Gülüyor> Senin yerine beni öldürsünler baba. <gülüyor> Nolur şunu şu, öl beni Paşa efendici. Meşe <gülüyor> <gülüyor> <Şu>, mişe <şu>, yaşayacağım. Ela <gülüyor> baba ölme la, la baba sen görürsen beni yine evlendirecek babam. Oh Ah oh, teyzi hanım. Ya, burada mısınız? Buradayım Paşa Hazretleri. <gülüyor> oğlum oğlum oğlum Oytunç sen de sen de burada mısın yavrum? Hayır baba ben de buradayım ne yapacan <gülüyor> Ya ya kızım nalan yavrum sen de burada mısın? Evet buradayım paşa babaca. Oh, çok hastayım. 1453 tacı. 1453 tacı buradayım baba. Yabacı kalfa oda mı burada? <gülüyor> evet paşa ben de <gülüyor> Demek demek hepiniz buradasınız. Ulan salaklar dükkanı kime bıraktınız? <gülüyor> Kafa yoruyordu saçmalıyor. Aa! Geyo geyo gitti paşa babacığım gitti. Salak oldu hafızası gitti. Oh. Bizim dükkanımız yok ki babacığım. Ne dükkanı? Ay o. E baba ne dükkanı la buna ne böyle? <gülüyor> Selamünaleyküm paşa hazretleri. Ben Mahmut Bengi. Peşrefemin asistanıyım. Ben de buradayım. Aman Allah'ım. Bu herifin ne işi var burada? Nerede bu devlet? Nerede bu nöbetçiler? Aman Allah'ım. Nöbetçiler. Nöbetçiler. Atış yeri dışarı. Gel lan buraya. Gelen görmeyeyim lan paşamdı hasta adam. Ya ama ne biçimce ben Mahmut Bengi. Ben onu nasıl tanıyım? Ya basını uzana ne kralısın. Gel gel gel lan buraya. Kodum yapıştıracağım görmeyeyim adamı. Ah! Ah, nalan kızım. Nalan kızım biliyor musun? Ölürsem gözüm arkada kalacak diye çok çok korkuyorum. Niye ki paşa babacığım. <gülüyor> Hala niye korkayım? Biz buradayız ya. Vallahi. Niye olacak? Benim salak çocuklarım. Kör müsünüz yüz yatıyorum. Sırt üstü çevrinde gözüm arkada kalmasın. Aa. Oh, oh evet babacığım. Nasıl da görmedik. Ee, Ayton kardeşim. Buyrun. hadi tut da kaldıralım babacığım. Hadi kaldıralım hadi. Çevirelim, tamam hadi. Hadi hadi abi. Ana abi. Ee şey. Ee ne kadar bak, baba böyle ya. çok ağırsın baba ya ah, ah. Eşek gibisin baba ya <gülüyor> Aa, Sağ olun yavrularım artık gözüm arkada kalmayacak Oytunç buyur yavrum bak, buyur senden, <gülüyor> senden son bir isteğim var Hayır baba benim duygularıma hiç değer vermedin Bana baba şefkati göstermedin Oysa ben paranı değil sevgini istedim Sen bana ne verdin he ne verdin ...senden, senden nefret ediyorum. Evet, nefret ediyorum baba. Ulan bu zengin çocuklarını hiç anlamıyorum. Hep aynı numara. Lan oğlum sevgimi ne yapacaksın? Sevgi karın mı doyuruyor? Param var, mirasıma kon. Hepsini ye. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanım istiyorsun. <gülüyor> Haklısınız baba. Bugüne kadar benimle hiç oturup... ...baba gibi konuşmadınız. Bakın, bir kere konuştunuz. Aklım başıma geldi. Evet baba... Bir an önce, önce mirasına konuyayım baba. Ah. <gülüyor> aferin oğlum. Aferin oğlum. Açık sözlü oluşun beni büyüledi. <gülüyor> Bak Oytunç oğlum, cenaze arabam kirli olsun istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al şu at arabasının anahtarlarını yıkamaya götür Tamam baba yaptırma. Bir de rot balans ayarına baktır yaptırma baba. Atlar atlar sola çekiyor Hadi ata git yavrum y Tamam baba ya ben baba. Sen dedin de <gülüyor> gitmedin babaya Kızım lanan kızım Söyle babacığım ben... Paşa baban sana kurban olsun <gülüyor> Senden son bir isteğim var O nasıl söz paşa babacığım Ağzınızdan gel ağzım Kesme kız lafımı <gülüyor> Şayet şayet ben ölürsem O Talat uyuzunu bırakıp Taci ile evleneceksin Tamam <gülüyor> Ama Paşa babacığım bari ölürken bana bunu yapma lütfen. Aması köpek maması yok. Ben ölürsem size kim bakacak ha? Oytunç mu? Ah kalbim. O aynaya bakmaktan aciz size nasıl baksın? Peki Paşa babacığım. Bağrıma taş basıp yine dediğinizi yapacağım. Sağ ol kızım. Türkiye seninle gurur duyuyor. <gülüyor> ay, ay, bacı kalfa. Bacı kalfa. Baya paşa aşıkları. Bana bak senden son bir isteğim var. Poynepaşa. <gülüyor> şayet, şayet ölürsem. Kabrime gelme istemem, onu istiyorum. Ama ne Paşa Hazretleri? Ne işin gelmeyeyim? Kabrime işin için ben şişemi yapacağım. Ulan salak öyle değil. İbo'nun şarkısı var ya, ölürsem kabrime gelme istemem, onu istiyorum. Dünya radyo söyle çalsınlar, benim için çalsınlar. <gülüyor> tamam efendiler, bu kadar yeter. Paşa Hazretleri'nin dinlenmesi lazım. Ne demekte dinlenmesi lazım? Paşa babacığım zaten dinleniyor. Neden? Çünkü program Persiyefemde yayınlanıyor ve Persiyefemde en çok dinlenen program. Böylece babam dinlemiş oluyor ha? Bak baba nasıl espriyaptım? <gülüyor> aferin, aferin, adamım, aferin bak, benim oğluma. E? Seni İsmail Dündülünün yanına verelim. Vallahi <gülüyor> vallahi. <gülüyor> belki... Eller, lütfen kafamı bozmayınız. Herkes dışarı. Ziyaret <gülüyor> saati bitti. Şey Nalan Hanım, sizinle babanız hakkında konuşmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Aman Allah'ım yoksa babam hasta mı? Ne olur söyleyin babam hasta mı? Benden saklamayın doktor bey. Hayda. La bu kız salak. Kızım kör müsün? Babanız iki saattir hasta yatıyor lan. Ha şey sanıyorum geçici bir hafta kaybı geçirdim. Haklısınız babam zaten hastaydı. Peki, peki babamla ilgili benimle ne konuşacaktınız doktor bey? Şey babanız. Ee, babanız, aman Allah'ım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ayakta söyleyin doktor bey, amuda kalkıp söyleyin, sırt üstü söyleyin, kurbağalama söyleyin, nasıl söylersen söyle be, adamı hasta etme. Pekala yavrum, maalesef, maalesef babanızın çok kısa bir ömrü kaldı. Ah. En fazla üç ay, ya yaşar ya yaşamaz. Neler diyorsunuz doktor bey, uzun ömürlü sütlerin üstünde bile üç ay yazıyor. Üç ayın neresi kısallı aşkına? Haklısınız Nalan kızım, ancak o süt firmaları insanları işte böyle kazıklıyor ama bizde yamuk olmaz. Üç kuruş fazla kazanacağız diye kısa ömürlü bir hastayı uzun ömürlü diye yutturmayız. Peki, peki yapılacak hiçbir şey yok mu doktor? Maalesef yavrum, tıp bu konuda çaresiz. Ama çaresizseniz, çaresizsinizdir doktor bey. Çok latif bir söz kızım. Ancak latif söze üç puan vermiyorlar. Onun için yapılacak bir şey yok. Allah'tan ümit kesilmez. Allah her şeyi bilir. Allah'ın dediği olur. Nazar etme ne olur. Çalış senin ben de o, olur. Merhaba efendi. Söyleyin bakalım paşa babacığımın neyi varmış? Hoppala. <gülüyor> La oğlum iki saattir ne anlatıyoruz burada? Şimdi bir de sana mı anlatalım? Evet. Çiftasıki paşa artık son günlerini yaşamaktadır. Dertli ve çileli nanense iyice bunalmıştır. Dertleşebileceği tek insan olan Bacı Kalfay'la O gece odasında dertleşirler Hüngür, hüngür hıçkırıklara boğulmuştur malen. Devamı gelecek bölümümüzde Yazan Ömer Pekin Oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Karafatih Tıngır Serpil Tekin, Teknik yapım Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler